iman konusunu devamındaki kabir hayatı ve ile alakalı inşallah o bahsi işleyeceğiz. Yani Allah'a imanın şartlarının beşinci şartı olan ahiret gününe imanın içerisindeki konulardan birisi de kabir hayatına iman etmek, kabire inanmak. Evet, kişinin öldükten sonra kıyamet kopmadan önce yani bazı daha gerçekleşmeden önce yaşayacağı hayata kabir hayatı diyoruz. Kişi muhakkak ki öldükten sonra kabir hayatı diye bir hayatı yaşayacaktır. Yani toprağın altındaki o hayata biz kabir hayatı diyoruz. Kişinin illa bu kabir hayatını yaşaması için cesedinin sağlam bir şekilde toprağın altına girmesi gerekli değildir. Mesela bazı dinlerde ceset yakılır, kül oluruz. Kül hale geldikten sonra ya rüzgara savrularak dağıtılır veya denize atılır veya farklı şekilde kaybettirilir. Bu insanların kabir hayatı söz konusu değil mi diye bir soru gelirsek da bunlar da aynı şekilde kabir hayatını tadacaklar, kabir hayatını yaşayacaklar. Yani kesinlikle yani cesetlere ortada olmayan insanlara kabir hayatı yoktur diye bir e, ilim yok. Veya haşereler tarafından, yırtıcı hayvanlar tarafından yenilen cesetlerde aynı şekilde kabir hayatını satacaktır. Yani hiçbir insan yok ki kabir hayatını ne yapmasın? Yaşamasın, görmesin. Kabir hayatında müminlere, imanlı e, insanlara, Müslümanlara, Allah Azze ve Celle'nin rızası kazanmış insanlara nimetler sunulurken, kafirlere, münafıklara, müşriklere veyahut haddi aşmış, Allah'a isyan etmiş insanlara, insanlara ise azaplar çeşitli işkenceler şiddetli azaplar sunulur. Bununla alakalı Rabbimiz şöyle buyuruyor. Velav tara vel eydihim, humbi, alallahi, 93. ayet diyor ki o gün zalimleri bir görsen o gün zalimleri hatta aşan insanları görsen ki fi ganaratil ölüm dalgaların içindedir onlar ölüm dalgaların içindedir vel <gülüyor> melaiketu basidu eydihim melekler de ellerini uzatmışlar ahricu <gülüyor> enfusakum haydi canlarınızı, nefislerinizi çıkartın diyor hadi canlarınızı nefislerinizi çıkartın Allah'a iftira atarak Allah'ın aleyhine söylemiş olduğunuz sözlerden dolayı <gülüyor> ve kuntum an ayatihi tastakbirun yalanladığınızdan dolayı, ayetlerine karşı kibirlenip müsteşkil olduğunuzdan dolayı bugün alçak verici o azabı nafın tadın. Buradaki azap, buradaki Allahu Teala ve Celle'nin izhik eden azabın Melekler tarafından, kabirde zebaniler tarafından kabirde işleneceği, müfessiller tarafından sunulmuştur. Evet, diğer bir ayette ise, diğer bir ayette ise bu ayette gafir veya mümin diye isimlendirilen sure 46. ayet. İki isim var bu surenin. Bazı kuranlarda mesela gafir diye görürsünüz. Bazı kuranlarda mümin diye görürsünüz. İki surede şey ikisinde bu sureye isim olarak zikrediliyor. 46. ayetinde diyor ki Allah Teala en naru aleyha wudun wa Onlara veya onlar yani o kabil ehli şayet cehennemlik ehlise Allah'ın rızasını alamayan bir insansa sabah akşam azaba sunulur. Sabah akşam onlara azap sunulur veya onlar azaba çarptırılırlar, azaba sunulurlar. Ve yevme tekûmü s kıyamet günü geldiği zaman da, edghilû <gülüyor> âle firavune eşedden adab, Firavun'un ailesini, Firavun'un ahalesini en şiddetli azaba ne yapın? Girdirin. Şimdi sabah akşam onlara azap sunulur veya onlar azabın içine atılırlar, Kıyamet koptuğu zamanda ifadesi anlaşılıyor ki kıyametten önce kendilerine sabah ve akşam sunulacak bir azap var. Kıyamet kopmadan önce insanın yeri neresi? Kabir. Ölmüş olan insan kıyamet kopmadan önce nerede? Toprağın altında. Yani kabirde. Kabirdeyken o zaman sabah akşam kendilerine ne sunuluyor? Azap sunuluyor. Enner yu'radun aleyhâ gudûn ve mu'aşiyyâ. Yani nar ateş. Sabah ve akşam neyi? Onlar ateşi sunulurlar veya ateş onlara ne yapar? Ateş onların üzerine gelir. Bu hangi hayattan bahsülüyor? Kabir hayatından. Yani kabir esnasında bunlar yapılıyor. Ve yu ne zek'u Kıyamet koptuğu zamanda. Yani kabir tamamen kabir hayatı bitip kıyamet koptuktan sonrası diyor. Firavun'un ailesine ne yapın? Şiddetli olan o azabı, e, e, onun için şiddetli olan azabı girdirin, azabı tattırın. Bu da... Gafir suresi 46 ayet tamamen kıyamet şey habir azabından bahseden bir ayet kesinlikle temile bir yönü ve bir kısmı ayete ayetin yok. Evet. Yine Bukhari ve Müslim muttefekun aleyh olan bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İbn-i Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor. Qale inne ahadakum idâ mâ te'uridâ aleyhime ka'aduhu bil'gadâti vel'aşiyyi. Sizlerden birisi öldüğü zaman Sizlerden birisi öldüğü zaman, kabre girdiği zaman kendisine kendisine cehennemdeki yeri sabah ve akşam olmak üzere sunulur. Daha kabirdeyken kişiye cehennemdeki yeri sunulur. Veya kişiye, cehennemdeki demeyelim, hadisin devamı var. Kişiye varacağı yerin yeri gösterilir. Nereye gidecekse, cennete gidecekse cennet, cehenneme gidecekse cehennemdeki yeri gösterilir. İnkâne min ehlil cenneti fe min ehlil cennet. Ha, cennet ehli ise cennetteki yeri gösterilir. O inkâne min ehlin nærife min ehlin nær. cehennem ehli ise de cehennemdeki yeri gösterilur. Sadece gösterilmekten ibaret değil. Cennet ehline gösterildiği zaman cennet ehli Rabbine dua der ya Rabbi kıyameti çabuk kopart da cennete kavuşayım. Bana gösterdiğin bu yere kavuşayım. Eğer cehennemliksen ne diyecek ya Rabbi günleri arda arda getir kıyameti kopartma bu hayatı devam ettir ki cehennemdeki yerime girmeyin cehennemi benden uzaklaştır diye dua edecek. Burada bir azap söz konusu. Kabirde bir azap, kabirde bir sıkıntı söz konusu. فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَانِ Ona denilecek ki, Allah Azze ve Celle kıyamette seni tekrar diriltinceye kadar bu senin gideceğin yerdir. Ne zaman kıyamet olacak sen buraya gireceksin der, ona o şekilde azap etmeler, ona o şekilde sıkıntı kattırılır. Bu da Buhari'ye Müslim'de muttaba olan bir hadistir. Sayı hadistir yani. Evet yine başka bir hadis. Müslim hadisi eğer birinizi gömmekten kaçın e eğer birbirinizi gömmekten kaçınmanızdan korkmasaydım diyor Peygamber Aleyhisselam. Müminler müminleri gömmekle meşguldür, mükelleftirler değil mi? Yani bu bizim üzerimize farz-ı kifaye'dir. Birisi öldüğü zaman bir takım Müslümanlar o kişinin definiyle ilgilenmesi, namazını kılmasıyla mükelleftirler, hükümlüdürler. Peygamber Karsan diyor ki birbirinizi gömmekten kaçınma korkusu bende olmasaydı benim işittiğim kabir azabını size de duyurması için Allah'a dua ederdim diyor. Yani siz işitmiyorsunuz. Ben işitiyorum o kabir azabını. Şayet bu kabir azabının bu kabir azabının uğultusu veya şiddeti size güldü. Birbirinizi gömmeyi engellemeseydi Allah'a dua ederdin ki bu hususta siz de kabir azabını, kabir şiddetini işitin diye. Müslüm hadisi sayı bir hadis. Kesinlikle kesinlikle kabir azabının olduğundan kabirdeki azaptan, şiddetten, işkenceden, eziyetten bahsediyor Peygamber sallallahu aleyhi Rabbim bizi inşallah kabir azabına uğramaktan korusun. Sonra kendisini dinleyenlere yüzünü döndü ve kabir azabından Allah'a sığınırım dedi. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına diyor ki kabir azabından Allah'a sığınırım. Onlar da tekrar biz kabir azabından Allah'a sığınırız dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünü üç sefer tekrarladı. Her defasında sahabe kabir azabından Allah'a sığındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her defasında kabir azabından Allah'a sığınırım diye sahabesine söyledi. Evet. Yine başka bir hadiste kendisine iki melek gelecek biliyorsunuz. Kişiye kabirde sorgusual melekleri gelecek. Sorgusual melekleri geldikten sonra gökten bir münadi kulun doğru söyledi diye seslenir o suallerden sonra. Şu halde ona cennetten döşek hazırlayın. Onu cennetten giydirin ve onun için cennette onun için cennette bir kap açın. Bunun üzerine cennetin hoş kokusu ve güzelliği okula ulaşır ve gözünün görebildiği kadar da Ee, kabri ona genişletilir. Şimdi kabirde bir hayat söz konusu. Cehennemi hak eden insanlar için bu eziyetleşince cenneti hak eden insanlar için neydi bu? Orada da Allah tarafından kendisine verilen nimetten daha kabirdeyken cennetlik giysilerden giyilecek, sayı hadislerden rivayet edilmiş. Kişi daha cennetteyken şeyde kabirdeyken cennetlik giysilerden ve nimetlerden kendisine kabirde verileceği sayı hadislerde peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden bildirilmiş. O zaman bu bildiriyor? İyi veya kötü, iyi veya kötü kabirde bir hayat insanları ne yapıyor? Bekliyor. Bu da İmam Ahmet bin Hanbel'de ve bu Davud'da zikredilen bir hadis. Evet, Hazreti Ayşe radıyallahu anh'tan gelen bir hadis. Diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İbn, Abbas'tan, İbn Abbas'tan gelen hadis. Enne Resulallahü sallallahu aleyhi ve sellem Kâne. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devamlı yu kema yu kendilerine, sahabelere Kur'an'dan bir sure öğrettiği gibi şu duayı öğretirdi. Kur'an'dan Fatiha'yı veya diğer sureleri öğrettiği gibi ashabına şu duayı öğretirdi. Tek tek ashabına şu duayı öğretirdi ve devamlı bunu başkalarına öğretilmesini tavsiye ederdi. Şu, o da şudur Allahumme inni a'udhu bike min alabi cehennem ve alabi kabri وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَى وَالْمَمَدِ Ya Rabbi, sana cehennem azabından sığınıyorum. Ya Rabbi, sana kabir azabından sığınıyorum. Ya Rabbi, fitnetil mesihid deccal, deccalın mesihin fitnesinden sana sığınıyorum. Ve ölümün, yaşamın ve ölümün fitnesinden sana sığınıyorum. Bu dört duayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ölünceye kadar hiçbir şekilde tahiyyatlarda yapmadan, terk etme. Devamlı tahiyyatında, son oturuşunda bu duayı yapardı. Onun için her Müslümanın bu duayı ezberlemesi gerekir. Cehennem azabından, kabir azabından. Kabirde azap olmasaydı veya kabirde bir hayat olmasaydı, niçin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabından Rabbine sığınacaktı? Kabirde bir hayat olmasaydı, niçin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Ki bu hadislerin sayısı inanın çok fazla. Yani Kabir hayatını ve ahiret kabir azabını inkar eden, kabul etmeyen insanlar insanlara sorulduğu zaman şöyle derler. Yani bizim birkaç tane hadis var bize müşkil olan. Yoksa biz hadislerin hepsini kabul ediyoruz. Hadislerle alakalı biz bizim bir sıkıntımız yok. Bizim yani kabul etmediğimiz veya kabul edemediğimiz dolayı yoldan çok nadir hadisler vardır inanın kabir azabıyla, sadece kabir azabıyla alakalı kütüb-i sitte de iki e yakın hadis var. Kabir azabından bahseden kütüb-i sitte 200'e yakın hadis var. Hani sade birkaç tane hadisle ilgileniyordun? Sade birkaç tane hadisti? Kesinlikle değil. Bukhari'yi açın, cenaiz bahsini, onlarca hadis var. Müslüman açın, cenaiz bahsini, rikab bahsini, onlarca hadis var. Yani bir tane iki tane değil. Bunların hepsini uydurma veya hepsini Aslı mastır olmayan şeyler. Kesinlikle değil. Bizler kabir azabına, kabirdeki bir hayata iyi veya kötü, iyiyse nimetlerle, kötüyse azapla olacağına iman etmişiz. Evet. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kabrin yanından geçerken dikkat edin, muhakkak ki bunlara azap ediliyor, dedi sahabesine. Ashabıyla birlikte kabristandan gibi iki kabrin yanından geçerken diyor ki dikkat edin, muhakkak ki bunlara azap ediliyor. Hep de büyük bir şeyden dolayı değil, diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Azapları ise büyük bir şeyden dolayı değil. Büyük bir günahtan dolayı değil. Onlardan azap azap sebeplerini açıklarken de hadiste şöyle diyor. Onlardan birisi söz taşırdı, diğeri ise bevninden, küçük abdestinden çekinmez sakınmazdı. Birisi söz taşırdı. Dünyadayken hiç ihtimam göstermezdi söz taşımaya. Bunun içinde gıybet de zikrediliyor. İnsanların arasını bozmak da zikrediliyor. Her şeyi zikrediliyor. Dünyadayken hiç ihtimam göstermezdi. Çok basit bir şeydi veya onun günah olduğunun farkında değildi. Sahabe radıyallahu anhun diyor ki tabiinden birisi aktarıyor tabi. Yani onların söylediği Ahir zamanda öyle bir ümmet gelecek ki onlar öyle işler yapacak ki onların katında işlemiş oldukları o iş çok basit bir iş. Yani kale alınmayacak bir iş olarak zikredilecek. Yani ne var ki denilecek bu işten dolayı. Vallahi biz onu kendi hayatımızda kendi dönemimizde helak meselesi olarak görüyorduk diyor. Yani bizim bugünümüzde çok basit olarak algıladığımız ameller sahabe radıyallahu anh bu dönemde olsaydı helak meselesi olarak görüyor. Yani insan bunu yaparsa helak olur insanın hayatı helak olur gider diye düşünüyordu. Allah Azze ve Celle bize öyle iman nasip ediyor. <gülüyor> <gülüyor> yani Peygamber bildirmişse bunun daha küçük bir, büyük bir diye bir e, vurgulama algılama olmaması lazım. Aleyhisselatü Vesselam bildirmiş amel nâvı sattâkına var gücümüz hayatımıza çokmamız gerekir. Yani düşün ufacık bir şey. Onların gözünde gözükmeyen Gözüne gelmeyen bir şey diyor hadiste geçiyor. İfade bu. Onların gözüne gözükmeyen, gözlerine gelmeyen şey bizim dönemimizde helak meselesi diyor sahip. Evet. Birisi laf taşırdı, diğeri ise diyor devrinden ne yapmazdı, sakınmazdı. Rabi dedi ki sonlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaş bir hurma dalı istedi ve bu dalı iki parçaya bölüp şunun üzerine bir parçasını ve tökün üzerine bir parçasını dikti. Sonra sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi olur ki bu hurma dalları kurumadıkça onlardan azapları hafifletilir. Bu da Müslim hadisi. Yani bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şünnetindendir. Yaş ağaç dalı kabirlerin üzerine dikmek. Yaş ağaç dalı en azından kuryana kadar umulur ki kesin bir şey bir ifade yok. olur ki o dal kuruncaya kadar azabı hafifletilir veya azaba mustarak olmazlar. Şimdi bu ifadelerden kabirde bir azabın olmadığı mı anlaşılıyor? Bu ifadelerin hepsi kabirde bir azabın olduğunu bildiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ümmetini bu hallerden sakındırmak için bu hadisleri ne yapıyor ümmetine? Aktarıyor. Evet, ölüm anı ve sonrasıyla alakalı Berâ bin Azib'in rivayet etmiş olduğu bir hadis var, dört buçuk sayfa hadis. Bir hadis, dört buçuk sayfa. Burada onu okumayacağım. Ama hani ödev mahiyetinde size onu vermek istiyorum. Bera bin Azib radiyallahu anh'ın kabirle alakalı, ölümle alakalı, ölüm sonrasıyla alakalı hepsini kapsayan çok uzun bir hadisi. Bunu inşallah okuyun. Yani bir sefer okuyun, iki sefer okuyun. Orada gerçekten ibretlik çok önemli, çok büyük sahneler var. Yani hadis uzun okuma olduğu için yani burada kitabımızı aldık. Ama burada o hadisin hepsini, dört buçuk sayfalık hadisin hepsini okumumuza gerek yok. Orada müminse kişinin nefesini verdikten sonra, hatta nefesini vermeden önce kendisine e, e, nimetler sunulmaya, müminse, hazretler sunulmaya ve o şekilde canını, verdik, canını verirken çok güzel, çok, çok iyi bir şekilde, çok rahat bir şekilde verdiği ve o derecede de Allah Azze ve Celle'ye doğru, işte semanın birinci katından başlayarak meleklerin eşliğiyle yukarı götürülmesi ruhunun, sonra tekrar kabrine, cesedine iade edilmesi, kabrinin cennet bahçesine dönüştürülmesi, cennetteki yerinin gözü, kendisine gösterilmesi, bu ifadenin hepsi anlatılıyor. Aynı şekilde müşrik olan veya kafir olan azabı cehennem affetmiş insanın aynı şekilde şiddetli bir hayatı bu hadiste güzel bir şekilde anlatılmış. İnşallah okuyalım bu hadisler. İzlediğiniz için. Bera' bin Aziz radiyallahu anh. Evet Bera' bin Aziz acaba içinde 5-6 tane ayet geçiyor yer yer e, konular gelince. Hadisin içinde geçiyor yani. Dünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu, hadisi, şu ayeti okudu şuraya geldiği zaman. Bu hadisi Bukhari 1-2-3 yerde zikretmiş, Müslim 3 yerde zikretmiş, Muatta 2 yerde zikretmiş, i̇bn Hibban 1 yerde, Ebu Davud 1 yerde. Nesai bir yerde, İbn-i iki yerde, Mehmet bin Anbel iki yerde zikretmiş. Bu adı dört buçuk sayfalık hadisi, bu, bu sadece kütüb-ü tisanat içinde zikredilen imamlar, farklı farklı yerlerde bu şekilde zikretmişler ki, hani diğer hadis kitaplarına bakmaya gerek yok. Bu şey, hadiste tamamen hem ölüm hayatını, hem berzah hayatı dediğimiz o hayatı, hem de kabir hayatını bize çok e, açık bir şekilde ne yapıyor? Bildirdik evet ehli sünnete göre kabirde bir hayat vardır kabirde müminse faziletlerle bereketle, lütufla doludur kafirse işkenceyle, azapla doludur ve kabir ehli bunu hem ruhen hem bedene çirkecektir ehli sünnetin kabir hayatıyla alakalı imanı akidesi, itikadı bu kabir hayatı hem ruhen hem bedenen Ee, yaşanan bir hayattır. Ayrıca kabir hayatıyla alakalı bütün rivayetler, bütün söylemler, bütün bilgiler bize gaybi olan şeylerdir. Aynı Peygamber sallallahu aleyhi ve diğer hadislerinde olduğu gibi iman ettikten sonra kurucalamamak gerekir. Acaba nasıl azap ediliyor? İşte azap edilince bedenine nasıl oluyor? Bedenine hale geliyor? Ruhuna hale geliyor? Ruh nerede? Beden nerede? Bize bunu araştırmak, tartışmak, üzerinden cedelleşmek kesinlikle caiz değildir. Aynı diğer bilgiler gibi imba, iman edip teslim olmak gerekiyor. İman ettikten sonra teslim olmak gerekiyor. <gülüyor> Gaydi bir şeydir. Karıştırmamızla alakalı herhangi bir bilgi bize verilmemiştir. Yani neye dayanarak karıştıracağız bunu? Yani bu hadisleri duyduktan sonra daha üzerinden ne gibi varsayımlar yaparak insanların aklını karıştırabiliriz onun için iman ettik. Amenna <gülüyor> vesettik. Sayılar isterdi. Sayılar isterdi. Bize bildirilen kabirle alakalı bilgilerin hepsine iman ettik deyip geçiyoruz. Evet. Kabir azabının eee varlığıyla alakalı, mevcudiyetil alakalı birinci delil Mümin Suresi 46. ayet. Bunu aklımıza yazalım. Enna yu'radun aleyha ayeti. İkinci olarak e, yine demin zikretmiş olduğumuz ayet e, ve sahih hadislerden en önemlisi de Ayşe radiyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadis ki şu o da, diyor ki benim yanıma bir Yahudi geldi, Yahudi bir kadın geldi ve kabir azabından bana bahsetti. O güne kadar öyle bir şey işitmemiştim ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim Yahudinin bana bahsettiği kabir azabını sordum Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. O da dedi ki Yehudi doğru söylemiştir. Evet. Kabir azab-u var. Ifadesen kula. Naam. Azab-u-l-kabri. Tekar et Ayşe-tu radiyallahu anha. Fema ra'ytu Resulallahü sallallahu aleyhi ve sellem. Ba'de salatin illa ta'avvele min azab-u-l-kabri Zade gunder Azab-u-l-kabri e, Diyor ki Ondan sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i, yani o konuşmamızdan sonra ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i vefat edinceye kadar kabir azabından sığınmadan namaz kıldığını görmüyor. Her namazında kabir azabından Rabbine sığınılıyor. Yani o olay geçtikten sonra Ayşe radiyallahu dikkat ediyor, her namazında peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabından Allah'a sığınılıyor. Bu da Buhari'de geçen bir hadis. Evet, yine başka bir hadis. Esma bint Ebi Bekir radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir vefasında ayağa kalkıp hutbe okudu ashamına. Hutbesinde kişinin kabirde tabi tutulacağı imtihan fitnesini anlattı. Kabirdeki hayattan bahsetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabir hayatıyla alakalı, kabirdeki o bilgilerle alakalı o kadar tafsilata girdi, o kadar tafsilata girdi ki ta ki diyor, sahabe feryatlı bir şekilde hüngür hüngür hıçkırıklı bir şekilde ağlamaya başladı. Yani Eyvallah Seyyem kabir azabından o kadar tafsilatlı bahsetti ki sahabelerin hepsi diyor hıçkıra hıçkıra feryat ederek ağlamaya başlamışlardı. Bu da yine buhari ve Nesai hadisi. <gülüyor> Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh şöyle aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki sizden biriniz öldüğü zaman ona varıp oturacağı yer sabah ve akşam gösterilir. Her sabah ve her akşam kendisine gideceği varacağı yer gösterilir. O kimseye cennet, ehl, o, kimse cennet ehl, o kimse cennet ehlinden ise cennet, cehennem ehlindense cehennem gösterilir ve işte senin oturacağın yer burasıdır. Nihayet kıyamet günü Allah seni buraya gönderecek denilerek ona bildiriliyor. Nida edilir. Bu da Bukhari Müslüm Nesai olan bir hadis. Evet. Ölüp kabir azabına müstahak olanlar şüphesiz onu tadacaklardır. Bu bizim iman etmiş olduğumuz biz konu. öldükten sonra kesinlikle herkes kabir azabını, kabir hayatını kabir hayatını görecekler. Şimdi kabirden bahsediyoruz. Kabirden bahsediyoruz. Kabirle alakalı bilmemiz gereken başka meseleler de var. Mesela ee, kabir dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen kabir ziyaretinin sünnetteki İslam'daki yerinedir Kabir ziyareti nasıl yapılması gerekir? Kabir ziyareti caiz midir, caizse nasıl yapılması gerekir? Bununla alakalı önemli bilgiler bize aktarılmış. Birincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> İslamiyet'in ilk dönemlerinde veya belli dönemlerinde ashabına yasaklamıştı. Diyor ki, كُنْتُنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ هَلَا تَزُورُوهَا Ben sizi daha önce kabir ziyaretinden engellemiştim. Size kabir ziyaretini yasaklamıştım. Ama diyor şu an size ruhsat veriyorum. Kabilleri ziyaret edebilirsiniz. Zira kabir ziyareti kişiye ölümü hatırlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ...kabir ziyaretinin tekrardan... E, ...kabir ziyaretinin üzerindeki nehli kaldırmasının tek sebebi... ...tek sebebini... ...hadiste illetini bildirerek açıklamış. Ölümü hatırlamak. Kabir ziyareti sadece ve sadece ölümü hatırlamak içindir. Başka hadislerindeki ifadelerde... ...birincisi şunu bileceğiz. Kabir ziyaretleri... ...ziyaretçilerin kabirleri görerek ölümü hatırlayıp... dönüş e, ...dönüşlerinin cennet veya cehennem olacağını hesap ederek hazırlık yapmaları içindir. Kabire giden insan, ölümü hatırlar, Allah'ı hatırlar, cenneti cehenneme hatırlar ve cenneti kazanabilmek için ne yapar? Haberlerine çeki düzen verir. Bundan dolayı kabir ziyareti yapılabilir. Bu birinci sebebi. Kabir ziyaretinin yapmasının veya ruhsatının birinci sebebi. Evet. Bununla alakalı Hz. Aleyhissel radiyallahu anh'tan çok e, hadisler zikrediliyor. Mesela bir seferinde Ee, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyor Ayşe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine kabirle alakalı çok uzun bir onu aktarıyor. Onun içinde işte ölüm hatırlatma meselesi de geçiyor. Onun inşallah eee alakalı bir Evet. İkinci mesele ise mezarda kabir defanlara dua vak istifade ederek ölülerin bu eee ziyaret sebebiyle istifade sağlamak Yani kabir ehline, kabir ehline dua edilebilir. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den çokça yapı, yapılmış bir ameldir. Kabir ehli için Allah azze ve celle'ye istiğfar edilir, dua edilebilir. Yani kabir ziyaretinin ikinci sebebi ise kabirdekilere dua etmek veya onlar, da, onlar için Allah azze ve celle'den istiğfar e, istemek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem baki ehli için dua etmesi veya kendi, baki ehli için istiğfarda bulunması kendisine emredilmişti. Allah Azze ve Celle tarafından hatta birkaç hadiste gece yarısı uykusundan uyanıp bakı, bakıya gidip oradanın ehli için, oradaki Müslümanlar için dua ettiği, istiğfar ettiği hadislerde rivayet edilmiş. Bir sebeple Hazreti Ayşe radiyallahu anh kendisini takip ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'nin radiyallahu anh'ın odasında yani onun nöbetinde bir gün uyanıyor, Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla uyanıyor ve hızlı bir şekilde evden çıkıyor. Ayşe radiyallahu anh da kendisinin nöbetinde niçin odamdan çıktı gitti aklına başka şeyler geldiği için takip ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hızlı bir şekilde ervere şeklinde gittiği söyleniyor. O da arkasından takip ediyor. Bakıyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bakiye geldi. Bakı mezarlığına. Bakı mezarlığı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinin hemen yanındaki büyük bir mezarlık. Sahabenin büyük çoğunluğunun yatmış olduğu bir kabristan. Oraya gidiyor baki için dua ediyor. Ve Cebrail aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına geliyor kendisinin Hz. Ayşe tarafından takip edildiğini haber veriyor Cebrail Aleyhisselam. Hz. Ayşe radıyallahu aleyhi ve sellem dua için gelmiş. Gördüğü zaman hızlı bir şekilde evine dönüyor, odasına dönüyor. Tabii döndükten sonra yatağında yatıyor nefes nefese kalmış. Hızlı bir şekilde demek ki peygambere sallallahu yakalanmamak için peygambere sallallahu geliyor odaya. Diyor ki ey Ayşe bu durumun nedir? Diyor ki ey Allah'ın oğlu bir şey yok. Diyor ki muhakkak ki Cebrail Cibril bana senin durumuna haber verdi. İzlemene gerek yok. Aişe ondan sonra hani maksadıysa hadi benim nöbetimde benim sıramdayken peygamber sallallahu aleyhi ve sellem acaba başka bir hanımına mı gitti? Kuşkusundan dolayı takip ediyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O da diyor ki bana Cebrail geldi. Allahu Teala'nın vakıf ehli için dua etme emrini bana iletti. Ben de diyor gittim vakıftaki Müslümanlar için, vakıf kabristandaki Müslümanlar için dua ettim ve istifarda bulundum. Peki ey Allah'ın Resulü nasıl dua ettin? Bana da öğretir misin diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada Hazreti Ayşe'ye kabris. Evet. Ayşe radıyallahu şöyle demiştim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem baki mezarlığına çıkıyor ve orada yatan ölülere dua ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu durumu, kendisine bu durum sorulduğunda ben onlara dua etmekle emrolundum derdi. Dua etmekle emrolundum buyurdu Evet şimdi bu hadise baktığımız zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem baki mezarlığına gidip herhangi bir şekilde kabirin başına durarak Kur'an okuduğu veya herhangi bir işte felence sunrayı felence sunrayı okuduğu kesinlikle hiçbir rivayetin içerisinde yok. Ve üstelik Hz. Ayşe radiyallahu anh kabristanına gittiğim zaman ne yapayım ey Allah'ın Resulü dediği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oradaki insanlar için dua et oradaki insanlar için istiğfarda bulun cevabını veriyor. Yani oraya git Yasin suresini oku, Fatiha oku, 3 felak, 3 nasıl oku. Böyle bir ifade kesinlikle hiçbir hadisin içinde yok. Hiçbir hadisin içinde yok. Onun için bizlerin e, yani bilmesi gereken sünnette kabir ziyareti ya ölümü hatırlamak için ya da kabir ehli kabir ehli için dua veya istiğfarda bulunmak için. Kesinlikle herhangi bir şekilde Kur'an tilaveti kabiristan'da cahil olan bir şey değildir. Sünnette olan bir şey değildir. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti Ayşe radıyallahu anha da öğretmiş olduğu dua şu. Gittiğin zaman şöyle değiliyor. Bu bize öğretilen bir duadır. Esselamu aleykum de alel kavmin mu'minin. Ey müminlerin, mümin kavmin daarı, mümin kavmin evi, ahali si Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. Ve ataakum ma tuadun gadan mu'accelun. Diyor ki, ''Sizler ölümle yeniden dirilme arası müddetle bekletiyorsunuz.'' Yani sizler öldünüz, şu an topraktasınız ve tekrar diriltileceksiniz, diriltme diriltilme vaktine kadar sizler ne yapıldınız? Tehcil edildiniz, bekletiliyorsunuz. ''Ve inna inşaallahu bikum lâhikun ve inşallah biz de size katılanlardanız.'' Biz de size ileride ne yapacağız? Katılacağız, ölüm herkes için. Siz bizden önce öldünüz, kıyamete kadar, o diriltilme vaktine kadar bekletiliyorsunuz, biz de size katılacağız... Allahum mağfir ehli baqi'i ila garra e Allah'ım ya Rabbi işte bakiy ehlimi bağışla mağfiret et diye dua edilir. Hangi kabristana gittisin gidersen oranın ehli için ne yaparsın o ismini zikrederek dua edersin. Ya veya babanın kabrine gidersen ya Rabbi babamı bağışla mağfiret et kabrini genişlet günahlarını hasenata tebdil et. Bu gibi dualar yapılabilir. Bu gibi dualar yapılabilir. Kesinlikle kabrin başına gidip Yasin tebareke amme İşte diğer sureler ne bileyim farklı ifadelerle Kur'an bağışlanma, sure bağışlanma, hediye etme, gönderme, yollama böyle bir şey kesinlikle sünnette yoktur. Kur'an öller için değil, diriler için indirilmiştir. Kur'an ölülere indirilmemiştir. Sünnet olan amel yapmak istiyorsan, kabirdeki annene ve faydalı olmak istiyorsan aç ellerini Rabbine dua et onlar için. Onların adına amel işleyebilirsin. Bu onlara fayda verir. Ama bidat bir şekilde, dinde olmayacak bir şekilde arkasından okumuş olduğun ayetler veya okuduktan sonra ona gönderme yaparak onun azabının hafiflemesini unuduğun şeyler kesinlikle dinde olmayan şeyler. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara fayda sağlayacak, onlara yarar sağlayacak şeyleri bize aktarmış, bildirmiş neden dolayı insanlar neden dolayı insanlar fayda sağlayacak şeyleri terk etmişler, hiç fayda sağlamayacak hatta zarar verecek şeyler oluşturmuşlar. Allah'a hamdolsun ki Allah Azze ve Celle bize bir şubu şey vermiş. Allah Azze ve Celle bize bu nimetlerini sunmuş ki bizler sahih hadisler karşısında, sahih hadisler karşısında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktarılan sahih hadisler karşısında tamamen teslim etçi olmuşuz, teslim olmuşuz. Eğer bunu yapmışsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu amel bize yeter demişiz, bunu kabul etmişiz. Allah Azze ve Celle en güzel şekilde Resulünün, ameline, Resulünün yoluna tabi olan kullardan bizi kılsın inşallah. Amin. Zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve takip ettiğimiz zaman Kurtuluş inşallah yakındır. Evet. Müminler ve Müslümanlar diyarının ahalisine selam olsun. Allah bizden evvel ölenlerle bizden sonra öleceklere rahmet etsin. Ve biz de inşallah sizlere muhakkak kavuşacağız. Bu da farklı bir ifade demiştim de geçiyor. Başka bir ifade. Ey müminler ve Müslümanlar diyarının ahalisi, sizlere selam olsun. İnşallah bizler de muhakkak sizlere kavuşacağız. Sizler bizim için öncüler, bizler de sizin için tabileriz. Allah'tan bize ve size afiyet dileriz. Bu da başka bir ifade. Bunlar hep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etmiş olduğu, yapmış olduğu dualar. Esselamu aleykum ya ehle dâ kavmin mü'minîn ve inna inşaallâhu bikum lâhikûn. Allahümmeğfir li ehli Nereye söylersin o şekilde dua edersin. Bir Müslümanın yani bu duayı ezberlemesi gerekir. Sonuçta kabristana gittiğimiz zaman, bir Müslümanların defininde bulunduğumuz zaman, orada hazır olduğumuz zaman en azından bu duaları yaparsak iyi olur inşallah. Evet Osman radıyallahu ah rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Ölen kimsenin defin işi bit bittiğinde kardeşiniz için mağfiret isteğiniz Hak kelime üzere kalması için ona dua edin. Çünkü o şu anda sorguya çekilecektir. Yani defin işi bittikten sonra kabrin başına eğilip kabrin başına eğilip Allah azze ve celle'den o Müslümanın sorgu sualini hafifletmesi için veya sorgu suvalinin kolay geçmesi için dua etmesi sünnette olan bir şeydir. Yani ya Rabbi sorgu suvali ona hafiflet işte meleklere cevabını güzel bir şekilde vermesini sağla gibi dualar ne yapılabilir? Edilebilir. Bunlar sünnette olan şeylerdir. Yani dua başka bir şey değil. Dua kime yapıyoruz? Rabbimize yapıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bunun yolunu öğretmiş. Evet, İshak bin Ravuhiye radiyallahu anh şöyle bir hadis rivayet ediyor. Ölen kimse kabre gömüldüğünde velisinden sevdiği kimse gelir, yüzü tarafından ona selam verir, sonra kübreye yönelerek onun için dua eder ve sonra gider. Bu da e, zikredilmiş. Ki e, kabir hayatı ruh ve bedenle gerçekleşen bir hayat olduğu için, gerçekleşen bir hayat olduğu için kesinlikle kabrin içindeki Kabre konulan kişi o esnadan sonra artık duymaya, işitmeye ne yapıyor? Başlıyor. Yani insanların ayak seslerini terk edip arkalarını dönüp gitmesinin hepsini ne yapıyor? Bir fiil işitiyor ve hissediyor. Bu da o dört buçuk sayfada okuyacağınız Bera bin Azib radıyallahu anh'ın hadisinde mevcut. Orada inşallah göreceksiniz. Evet. kabir ziyaretlerinde Kur'an-ı Kerim okumanın meşru olmadığını teyir edip kuvvetlendiren delillerden bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz şüphesiz ki şeytan içinde Bakara suresi okunan evden kaçar malimdeki hadistir. Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz ifadesine dikkat edin. Evlerinizi kabirlere çevirmeyin evlerinizde Kur'an okunyin. Buradan ne ifade çıkıyor? Buradan ne anlaşılıyor? Yani kabiristan'da Kur'an okunmaz evlerinizde kabristan gibi Kur'an okunmayan yerler olmasın. Siz evinizde Kur'an okuyun evlerinizi kabristana çevirmeyin. Bu ifadelerle hadisler çok. Evlerinizi kabristana çevirmeyin ve evlerinizi kabirler gibi yapmayın. Orada işte nafile namazlar mı kılın, şünnetlerinizi orada kılın ifadelerde aynı şekilde. Kabirde ne namaz kılınır ne de Kur'an okunur. Bu hadislerden tamamen bu anlaşılıyor. Bu da ona delil olacak hadislerden birkaç tanesi. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ve bunun gibi hadisleriyle kabirlerin şer'an Kur'an-ı Kerim okunacak yerler olmadığına işaret etmiştir. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerde Kur'an-ı Kerim okumaya teşvik edip evlerin içerisinde Kur'an-ı Kerim okumayarak mezarlığa çevrilmesini yasaklamıştır. Kur'an okunmayan ev mezarlık gibidir bu hadisin ibaresine göre. İçinde Kur'an okunmayan Allah'ın ayetlerinin zikredilmediği evler mezarlık gibidir. Buna yakın manalı bir hadisler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sünnet namazlarınızı evlerde kılınız. Oraları kabristan edinmeyiniz. Onun için ne anlaşılıyor bu iki hadisten? Kabirler, kabirler kesinlikle namaz ve Kur'an okunacak yerler değildir. Namaz kılınmaz ve kesinlikle Kur'an okunmaz. Kabirler sadece ölümü hatırlamak için ziyaret edilen ve kabir emrine dua ve kendileri için mağfiret dilenecek yerlerdir. onlar haricinde başka hiçbir maksadı yoktur. Peki, kabrilerde Kur'an okunmaz. Ama bizim işte e, Müslümanların dilinde dolanan bir hadis var ki Ölülerinize Yasin Suresini okuyun diye bir hadis var. Ölülerinize Yasin Suresini okuyun diye bir hadis var. Değil mi? Bazıları bununla deli getiriyorlar. İşte size hadis diyor. Hiç de i̇şte size deli, Ölülerinize Yasin Suresini okuyun. Birincisi, Hadisin sıhhatini araştıracak olursak bu hadis zayıf bir hadis. <gülüyor> bu hadis var tilmizele geçiyor. Allahu alemle ilmimizle geçiyor. Sıhhatini araştıracaksak zayıf bir hadis. İkincisi hadis eğer zayıf da olsa amel edilecek ise, amel edilecekse hadis daha kişi canını teslim etmeden önce <gülüyor> son nefesi esnasını, son nefesi anını kasteden bir hadistir. Ölülerimize Yasin okuyun. Veya ölülerinize fatiha okuyun ifadeleri tamamen ölüm başında, kendi daha, son tepesinde, ölüm sekeratı esnasında kişiye okunsun ki işte kelime-i şehadet getirmesi için, imanlı gidebilmesi için yardım manasına zikredilmiştir. Yoksa kabre konulduktan sonra, kabre konulurken bir ifade değildir. öldükten sonra artık kişi ölüyor kuram okunmaz. Yasin okuyun hadisini farz edelim ki amel edilmesi gereken bir hadis. Ne zaman okunması gerekiyor? Son nefeste. Ölüm sekeratı esnasında okunması gerekiyor. Yani kişi artık son nefesini veriyor. Ki bu belli oluyor yani. yani. Yataklı hastalarda, evinde ölecek, yatakta ölecek hastalarda bu belli oluyor. Birkaç saat bile önceden olsa belli olabiliyor. Çok nadir ansızın ölümler gerçekleşiyor. Onun haricinde yani şahit olanlar var. Ruh diyor tamamen ayaklardan çekilmeye başlıyor ayaklardan çekilmeye başlıyor. Parmak uçlarından ruh çekilmeye başlıyor. Ruhun buraya geldiğini hissedebiliyorsun. Gözü kabarıp iniyor. Aşağıda hiçbir hareket yok. Buz gibi, buz gibi kesiliyor beden. Yani tamamen ruh çekiliyor, şekilce geliyor, gövse geliyor. Bunlara bölüm şekiller altının emareleri. Bu hale geldiği zaman ne yapılır? Sünnette de yeri vardır. Başında kelime-i şehadet kesittirilir. Ondan sonra e, Kur'an tilaveti yapılabilir. Yani kişiyi son nefesinde kelime-i şehadet getirebilmesi için böyle bir yardımcı olma söz konusudur. Ki Ömer radıyallahu anh örgülerinize son nefeste kelime-i şehadet getirmesi için yardımcı olun diyor. Işte. Bunlar sünnette olan şeyler. Bunları yapabiliriz. Ama öldükten sonra artık onun amel defteri kapanmıştır. Hayrını onun amel defterini ıı, çalıştırmak istiyorsan sadaka-i cari olan ameller vardır. Onun namına yapacağın hayırlar vardır. Onu yapabilirsin. Kur'an okuyarak veya Kur'an bağışlayarak, göndererek, hediye ederek kesinlikle onun hayrına bir şey yapmış olmazsın. Şimdi öyle bir oturmuş ki insanlarda da. Öyle bir oturmuş ki. Yani diyor ki mesela, yani ben öldükten sonra sen bana Kur'an okumayacak mısın? Yani bu kadar seni yetiştirmişiz, sana Kur'an öğretmişiz ve biz öldükten sonra sen şimdi bize Kur'an okumayacak mısın? Yani o kadar cehalet üst seviyeye gelmiş ki yani kabirden sonraki hayatla alakalı tamamen işte bu yasinler, tebarekeler, yediler, kırk birler, bilmem neler böyle hayır olarak görülüyor. Yedisini kırk birini yapmalar insanlar geçemiyor. Allah Azze ve Celle inşallah Müslümanları bilinçlendirsin. Amin. Amin. Gerçekten önemli bir mevzu yani. Öldükten sonra bile insanlar bidatlarını devam ettirebiliyorlar. Konuyla alakalı e, bakmak isteyenler Albani'nin Ahkam-ül Cenâiz diye bir kitabı var. Veya kitabın belki bir kısmı da zikredilmiş olabilir. Ahkam-ül Cenâiz'e baksınlar o konuda alakalı çok güzel şer, çok güzel bilgiler var. Hani Edinmek isteyen oraya bakabilir yani. Evet. Kabir azabı dediğimiz zaman kabir hayatının içinde bir azap var. Kafirler için veya günahkarlar için. Dediğimiz zaman kabir azabının çeşitli çeşitli azabı var. Sadece kabirde bir tane azap yok. Çeşitli çeşitli azaplar var. Mesela Birincisi ilk başta kabir ehlini sıkar. Müslüman olsun kafir olsun kabir ehlini sıkar. Kabire girdiğin zaman tabiri caizse kabirin sıkması mümin içinde hoş geldin sıkmasıdır. Kabir ne yapar? Müslüman'ı mümini de sıkar ona der ki hoş geldin. Hadisinde diyor ki Müslüman'ı sıktıktan sonra onu bırakır kabirini geliştirir. Kafiri ise öyledir, öyle bir sıkar ki bütün kemikleri birbirine girer. tüm kemikleri birbirine girer. Aşr adiyallaham diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki kabrin sıkışması vardır. Kabirde bir sıkışma vardır. Eğer biri bundan kurtulacak olsaydı muhakkak ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sat bin Muaz kurtulurdu diyor. Bundan birisi kurtulacak olsaydı Sat bin Muaz kurtulurdu. Yani Sat bin Muaz dahi başka bir ifadeyle Sat bin Muaz dahi diyor kabir sıkmıştır. Sat bin Muaz dahi bir sıkmıştır. Bundan kurtulacak olursa Sad bin Muaz Yani Sad bin Mas neden kurtulurdu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine şehadeti var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine övgüsü var. Yani e, vermiş olduğu Rahman'ın arşı Evet. Saldı. Yani ölmeden önce, ifade etmeden önce, birkaç gün önce e, vermiş olduğu hükümle adeta ismini adını altın haflerle yazdırmış İslam alemine. Yani vermiş olduğu hükümle diyor ki Rahman'ın arşı sallandı. Yani aynı hükmü Allah Azze ve Celle indirecekti. Yani seni Rahman'ın vermiş olduğu hükmün ailesini verdi. Bu ifadeler tamamen övgüye şayan olan ifadeler. Yani kendisinin şehit olduğuna dair, imanlı gittiğine dair çok faziletli birisi olduğuna dair peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şehadeti varsa sıkmasaydı kabir onu sıkmazdı ki Sad bin Muaz dahi kabir sıktı. Yani bu hadisten sonra kabir hayatının olmadığını veya kabir azabının olmadığını ve kabirdeki o şeylerin olmadığını kesinlikle ne yapmayız? İnkar edemeyiz Allah'a Evet. Mesela ölünün tokmakla dövülmesi var Kadir hayatında. Ölü Kadir'deki kişi ne yapar? Tokmakla dövülür diyor Sayyidiste. Beraber Ali Azib radıyallahu anh o uzun hadisin içinde geçiyor. Bir kısmında bu da geçiyor. Diyor ki sonra ona gözleri görmeyen, kulakları duymayan ve konuşmayan elinde bir balyoz bulunan bir kişi görünür. Zebani feryat etsen ne kadar bağırırsan bağır, kulakları duymuyor hareket edip kendisine kendini kendisine göstermeye çalışan gözleri görmüyor. Konuşamıyor. Konuşamıyor. Öyle bir zebanı ona verilir ki elinde tokmakla bu balyozu bir dağın üzerine indirecek olsa o dağ toprak olur. Bu balyozu bir dağın üzerine indirecek olsa dağlar ki en sağlamlıklığıyla katılığıyla bilinir ki yeryüzünde Allah azze ve celle dağları depremelerden dünyayı korusun diye dikmiş, değil mi? zelzele ve afetlerin daha fazla olmasını engellemek için Allah Azze ve Celle dağları dikmiş. Bu sert dağlar, bu sert kayalar diyor. O balyoz onlara olacak olsa toprak haline, toz toprağa dönüştürür. Ona bu balyozla da bir darbe indirilir ki bu darbeyle o kişi kabrinde toprağa ne yapar? Kabrinde toprağa döner. Yani o balyoz darbesinden sonra toprağa döner. Sadece bu şey değil tabi hani bir balyozla işimiz bitti kurtulduk azaptan değil. Tekrardan cesetler deriler, yenilenir. O azap ta ki kıyamet kopuncaya kadar devam eder. O oranın azabı. Ondan sonra kıyamette azap var. Cehennemde azap var. Rabbim bizleri korusun inşallah. son nefesimizde Müslüman olarak İslam üzere canımız alsın inşallah. Olarak Müslüman olarak Rabbim bize kavuşalım inşallah. Evet. Daha sonra Allah Azze ve Celle onu tekrar eski haline getirir ve ona musallat edilen kişi ona bir daha vurunca o öyle bir feriyade eder ki doğu ile batı arasında azabı Batı arasındaki insanlarla cinlerden başka her şey o ferya dışıdır. Sonra ona cehennem ateşine giden bir kapı açılır ve cehennemden ona yargılar yayılır. O adam Rabbim kıyamet kopmasın der. Kıyamet kopmasın der. Allah onu tekrar diriltinceye kadar o kişi kabrinde azap görmeye devam eder. Bakın o kişi kıyamet kopmasın diye Rabbine dua ediyor. Yani bu kadar şiddetli bir azap varken kabirde cehennemdeki yeri kendisine gösterildiği için... Cehennemdeki azap kendisine gösterildiği için Rabbim kıyamet kopmasın der diyor. O azaba da yani dayanmaya, bütçetirmeye çalışın. Allah Azze ve Celle'ye bizi <gülüyor> Evet, üçüncü bir e, kabir azabı e, konusu, ölenin kendisini bakırdan tırnaklarla tırmalaması. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in miras hadisinde geçen bir yola. Kabirde, e, e, yani bu fiili yapanlar, Allah Azze ve Celle'ye bizi korusun bilbet, laf taşınma, insanların arasını bozma, bu, bu ameleye sebep olan şeylerdir. Gerçekten önemli bir şey. Bu Miraç hadisinde geçen hafta okuduk. İşte öyle kavimler var ki onlar da e, şeyden e, demirden tırnaklarla demirden tırnaklarla ne yaparlar? Yüzlerini, göğüslerini, alınlarını tırmalarlar. Evet. Ölülerin kıyamete kadar yerin dibine doğru gömülmesi bu da sahih hadislerle rivayet edilen bir şey. Abdullah İbni Umar radıyallahu anh diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kişi kibirinden dolayı eteğini yerde sürüklediği sırada birden yere batırıldı da artık o kimse kıyamet gününe kadar yerin dibine gömülüp çırpına çırpına gidecektir. Kim kibirden dolayı paçasını uzatıp yere sürüyorsa o kişiye kabir azabı vardır ve kıyamete kadar da diyor yerin dibine sürülecektir. Evet Müminlerin kabir azabı görmelerinin sebepleri, en büyük sebeplerden birisi demin söylemiş olduğumuz nemime, laf taşıma, gıybet, insanların arasını bozma. Yani sadece kafirler, müşrikler kabir azabı görmeyecek. Yani bu haslet üzerinde olan müminler de görecek, isyan eden Müslümanlar da görecek. Allah muhafaza. Yani bu konuda gerçekten birbirimizi uyarmamız, birbirimize nasihat etmemiz lazım teşvik etmemiz lazım birbirimizi bu tip amellerden kendimizi korumak için kurtarmak için. Yani Müslüman iman inşallah iman etmiş ama üzerinde öyle bir aslet, öyle bir özellik var. Allah muhafaza. Onun için devamlı birbirimizi uyaralım, birbirimizi bu konuda gerçekten hani birbirimize tavsiye edelim ki öyle bir şey olduğu zaman hepimizde olabilir. Yani en azından ya ortamı terk edelim ya konuşacak kişiyi uyaralım. Önünü önüne ses çekelim yani. İkincisi yine hadis ibaresinde geçen idrardan sakınmama, bevilden sakınmama. Hadis de Peygamber Şahsen bunu da zikretmiş. Müslüman kişi bundan da sakınması gerekir. Evet, Allah hepimizi korusun ki diğer beşlik de zina yapmak. Yani, zina yapmak kişiyi kişi kafir etmez, kişiyi küfre sokmaz ama gerçekten büyük bir günahtır. Kabir azabına sebep olacak amellerden birisidir. Allah Azze ve Celle hepimizi korusun. Amen. Faiz yemek Müslümanlar. Kabir azabına sebep olacak sebeplerden birisi de faiz yemek. Rabbim yine hepimizi korusun ki yani öyle bir dönemde, öyle bir ortamda yaşıyoruz ki faizden kendimizi korumamız gerçekten ağızda kor taşıma gibi hale geldi yani. Her şeyle etrafımızı çevirdi bu alçak Elifler Yani seni faiz yemek için o kadar sıkıştırıyorlar, o kadar zorluyorlar ki en basitinden sana evine gelen bir faturayı bile geciktirsen geciktirsen ondan senden faiz alıyorlar. En basitinden. Hani Müslüman'ın elinden geldiği kadarıyla bu hainlerin tuzağına düşmemesi gerekir. Çünkü faizin her türlüsü haramdır. Ayağımın altında duruyor Peygamber sallallahu aleyhi sellem. Yani en hafifi Kabe'de kişinin annesiyle Allah muhafaza beraber olması gibidir bir hadisi var. Yani gerçekten önemli bir konu Rabbim hepimizi korusun inşallah. Evet inşallah burada kalalım. ile alakalı söyleyeceklerimiz inşallah bu kadar. Rabbim Resulüne tam manada istediği gibi tabi olan kullarından kılsın bizi. Kabir azabından, kabir azabına sebep olacak amellerden de bizi inşallah korusun. Allah